Kevni olarak da tavsiye, istemeden kastene. Yani. Eğer kevniyi kast ediyorsan kevni olarak istemez. Şer'i olarak ister. O yüzden şimdi şimdi tabir sayısı metni kısaca bir kö köşeye bırakıyoruz. Tersi. Pardon. Kevni olarak e, ister. i̇ster, ister, ister. Şer'i olarak istemez. Şimdi Allah'ın demek ki kevni emri ve şer'i emri diye ikiye ayıran bir emri var. Bir isteği var Allah'ın. Şimdi arkadaşlar nedir bunlar? Bazen Allah Subhanahu ve teala bir şeyin kaderi olarak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 Tamam. Ergenliğe varmış bütün insanlardan Allah subhanahu ve ta'ala namaz kılmalarını istiyor mu istemiyor mu? İstiyor değil mi? Allah subhanahu ta'ala. Peki istediği yerine geliyor mu? Geliyor da gelmiyor. Değil mi? Geliyor da gelmiyor. Demek ki ama dini olarak istiyor değil mi Allah subhanahu ve ta'ala? Peki geliyor mu yerine? Gelen de var gelmeyen de var. O zaman şer'i kaderin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 Kevni kadar. kadar. Şer'i olarak istemez Allah Firavun'un küfretmesini. O zaman Firavun'un küfründe Hı? ne varmış arkadaşlar? Sadece Kevni kadar. Peki bir şeyde sadece şer'i kaderin şer'i kaderin bir, bir şeyde sadece şer'i kadere kim örnek verecek? Hadi bu biraz ince böyle tefekkür ister, kıvrak zeka ister. Evet. Bir şey bir şey hakkında sadece şer'i kader isteniyor. İstenmiş.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 Benim hakkımda, benim maddi durumum olduğu halde hac etmememde ne hangi kaderlerden hangisi var? Şey iradelerden, Allah'ın isteklerinden hangisi var? Şer'i şer olarak istediğim mi var, kevni olarak istediğim mi var mı? Hı. Kevni olarak istediği olsaydı ben şu an hac etmiş olurdum. Şer'i olarak. Şer olarak. Şer, eğer ben hac etsem, bende şer'i kader mi var, kevni kader şer mi var? Şer'i ve kevni. O zaman birisine soruyorum şimdi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 Nebi Sallam'ın küfre girmesini ne Allah kaderi olarak istemiş ne de şer'i olarak. Çünkü Nebi Sallam'dan küfür sadır olmamıştır. Yani iradesi yok ondan dolayı. Evet yok. Yani o zaman adından, yani iradesini... Allah Subhanahu ve teala evet. onu irade etmemiştir. Evet. Ne kevni olarak ne de şer'i olarak. Evet. İrade etmemiştir. İrade etmediği için kulun iradesi de söz konusu. O, e, kimse mesul değil yani öyle bir şey yok. Yokluk üzerine konuşmaktır bu. Hı. Tamam sonuç yine kevni. Bu ha? kevni. Ama ama neyi kevni? İstememesi de. İşte istememesi kevni. Biz hırsızlık yapmasını söylüyoruz. Hırsızlık yapması veya küfretmesi vuku bulmadığı için orada ne ne şer'i kader var ne de kevni kader var. Ama onun küfür etmemesinde nebi sallallahu kevni kader var. Şer'i kader de mevcut. Allah nebi sallallahu aleyhi ve küfretmeyi istememiştir. Şer'i olarak. Değil mi? Kaderi olarak istemiş midir? Yine istememiştir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 kevni olarak istemiştir Allah bizim yaptığımız. Bunların hepsi delildir. Ama Allah bize ne vermiştir aynı zamanda? İradı. İstek vermiştir, irade vermiştir. Buraya kadar anlatıp kaba olarak şimdi toparlıyoruz. Müellif Rahim Allah diyor ki: "Ve kadâ rabbuka allâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni Senin Rabbin geçmeden önce ayete Abdul Kadir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 Allah subhanehu ve teala bunu istemiş midir, istememiş midir? Ablu Kadir? Şer'i olarak mı istemiştir, kevni olarak mı? Hem şer'i istemiştir hem, kevni olarak hem de kevni olarak istemiştir. Olarak istemiştir. Tamam mı? Peki. Bizim mahallede sarı çizmeli Mehmet Ağa var. Namaz kılmamış veya hacca gitmemiş. Onun hacca gitmemesini Allah istemiş midir, istememiş midir? Hacca gitmemesini kevni olarak istemiştir. i̇stemiştir. Şer'i olarak i̇stememiştir. istememiştir. Buraya kadar anladık. Tamam bir sorun yok. Bayram. Var mı sorun? Tamam. Bunu iyi yakalayın inşallah. Bunlar çok önemli. Kaderi mevzuda bunlar mihenk taşı tabir sahihse. Tamam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 Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasına kevni kaderi olarak hükmeder. Buna delil Vakadainâ ilâ bani İsraîle fil kitâb le tufsidunna fil ardı merretayni ve letâulunna ulûvan İsra Suresi 4. ayet. Ve biz İsrailoğullarına kitapta hükmettik ki muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Bu Allah'ın şer'i olarak hükmetmesi mi? Kevni olarak hükmetmesi mi? Kevni. kevni. kevni. Çünkü Allah fesadı istemez.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 birleşir. Bir insan sorsa ki dese ki şer'i ve kevni irade neyde birleşir? Allah'ın sevdiği ve vuku bulduğu ortaya çıkan her şeyde de şer'i ve kevni irade ne olur arkadaşlar? Gerçekleşmiş. Tamam. Yine Allah Subhanahu ve Taala ne buyuruyor arkadaşlar? Ve kadahunnasebe semavatin fi yumin ve oha fi kulli sema'in emraha. Bu suretle onları iki günde yedi sema olmak üzere hükmetti yarattı. Allahü subhanehu ve teala. Yani ne? Kevni olarak Allah subhanehu ve teala'yı bu semaları ne yaptı? Kevni olarak istedi ve yarattı. Fusule suresi 12. ayet. Bak bunların hepsi kevni kaderi olarak yaratmaya nedir arkadaşlar? derildir İsrailoğullarının fesat çıkarması. Semayı yaratmasını emretmesi. Bak hun ne geçiyor. Emretme. Kada dedi ki. İkinci olarak ne dedik? Şer'i olarak hükmetmek arkadaşlar.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 Ancak işte bu çıkaracakları bu fesat Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayı bu Allah Azze ve Celle sevimlidir. İçindeki bir hikmetten dolayı. Yani gayrı itibariyle sevildi. Fesadın bizzat zatı değil neyi sevildi? Gayrı hikmeti. hikmeti. Evet. Mesela dünya yaşantımıza bundan bir örnek verelim. Dünyalık şeylerden kim bana bir örnek verecek? Zatı itibariyle sevilmiyor, gayrı itibariyle seviliyor. Hasta bir insanın acı ilaç içmesi gibi. Acı ilaç zatıyla sevilmez. Midesi bulanır insanın. Ağzı acır. değil mi? Ama gayrı itibariyle seviyorsun. Gayrı ne? Sevmediği bir ilacı sen niçin içiyorsun? Akheciğim ağzını senin ne yapıyor? Ağzını ekşitiyor. Ağz tadını bozuyor. Yani niçin sen ağz tadını bozduğu halde içersin ki bu zıkkımı mı derler mesela sana? Neden? Çünkü gayrısı ile seviyorsun sen. Nedir o gayrısı? Şifa. Şifa.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 Allah her muhalefet ettiğinde sana ecir verecektir. gayre itibariyle söylenmiştir. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın yarattığı hiçbir şeyde şer. sade şer yoktur. Yüzde yüz şer yoktur. Şeytanın küfretmesinde bile. E tabi. Mesela bakın şimdi arkadaşlar. Bu ayet hemen not alın. Rum 41. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet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 Ama ne dedi? Etmemenizi. O zaman bakın arkadaşlar işte tefsirdeki kaide buradan çıkıyor. Hani biz ne diyoruz? ehl sünnet vel cemaat koyar kaideleri önüne fıkıhta, usulde tefsirde. Bunların hepsini nereden almışlardır? Kur'an evet. ve sünnetten. İşte bu, bakın arkadaşlar. En la te'abude ibadet etmemeni demedi, uslup değişikliği yaptı Allah. Bir uslupten tekir uslupten çoğul usluba geçerek ne yaptı?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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in muhatap olduğu her şey neye tattı aslen? Ümmetine. Ümmetine delil. Diyor ki ey nebi kadınları boşadığın zaman mı diyor. Boşadığınız zaman mı? Boşadığınız, Boşadığınız zaman. Kadâ rabbuke en tabudu illa illâye. Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeni mi emretti diyor. Etmemenizi mi emretti? Evet. Etmemeniz. Evet. Tamam. O yüzden diyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olduğu şey Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilen bir şey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 işgal ediyor. Ya Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'in meyletme ihtimali mi vardı kafirlere? Anlatabiliyor muyum? Küfür etme ihtimali mi vardı? Biz de ne diyoruz? Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap aslen kime? Ümmetim. Ümmete. Yani ev ümmet siz böyle yaparsanız şah koparım. İstisna gelmiş Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin az hiçbir zaman meyletmeyeceğini. Bakın tam tersine bakın. Gelmiş mi? İstisna gelmiş. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen onların kıblesine zaten tabi olacak değilsin. Allah bunu zaten söylüyor. O yüzden meyletmesi söz konusu değil. Zaten tabi olacak değilsin o zaman ne kaldı arkadaşlar geriye? Bütün ümmetin etme ihtimali mevcuttur. Evet. Nebi Sellem hariç. Bakın işgal bu, bu ayetler çok insanları işgal oluyor. Sen diyor neredeyse meyledecektin. Sen neredeyse işte böyle yaparsan senin saçlarından koparız. Ee, eğer sen şirk koşarsan amellerin batıl vesaire. Ya diyor ki nasıl Nebi sallam olur? Hatta bunları ateistler vesaire bunlar zaten cahil miskin onlar anlamaz da. Ya yani bizim Müslüman kardeşlerden bu tür işgaller doğuyor. Ne diyor ya diyor ki şimdi böyle böyle böyle nasıl nebi sallallahu aleyhi ve bu mümkün mü? Ne diyoruz akıllar? Aslen <gülüyor> nebi sallallahu aleyhi ve hitap kime hitaptır? Ümmetim. Ümmete hitap. Ancak nebi sallallahu aleyhi ve hakkında olması istisna. Bir de tersinden bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve hitap. Aynı anda hem nebi sallallahu aleyhi ve hitaptır hem de ümmete, doğru mu? O zaman sen mail edersen, biz senin şahdamanızdan kopan az daha onlara meyledecektin vesaire. Aslında bunlar kime? Ümmet. Ümmete hitap.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 Bir, ubudiyetun ammeh. Ubudiyetun ammeh. Neden bunu anlattık? Çünkü ayet diyor ki senin Rabbin. Şimdi rububiyetten neyi anlıyoruz biz? Bir yerde Rab varsa bir de ne var? Merbub var. Kim merbuptur? Allah'tan başka her şey merbuptur. Kim Rab'tır? Sadece Allah. Mutlak Rab tabi. Sadece kimdir? Mutlak Rab. Sadece Allah subhanallah. O zaman diyoruz ki kulluk.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 Anlatabiliyor muyum? Bu duvarın kulluğu, kuşların kulluğu vesaire nedir? Övlen kulluk değildir. Çünkü bu mecburi kulluk. Delil Meryem suresi 93, Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İn kullu men fissemâvâti vel ardi illâ âtirrahmanî abdâh. Göklerde ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelmiştir arkadaşlar. Yerde ve gökte herkes Rahman'a kul olarak gelmiştir. Yani Allah subhanehu ve teala'ya boyun eğme,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 Halbuki Firavun da kulluk yapıyordu. Ama Firavun'un kulluğu a, e, ubudiyetun ammedir. Genel kulluk. İtaat edenlerin kulluğu ise özel kulluk. Bazı ilim ehli üçüncü kısma gitmişlerdir. Çok önemli bir ayırdım veya ayırmadım Ayrılabilir. O da nedir? Ubudiyetun ne diyorlar devamında? Hassatul <gülüyor> hassa. Özelin de özeli olan kulluk. Bizim bildiğimiz gibi bu fenafillah derecesine çıkma değil ha. Bu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 Evet. Üçüncüsü ise Ubudiyetin hassa hassa yani. Özelin de özeli. Bu da peygamberlere has. Peygamberler. Neden peygamberlere has? Çünkü kimsenin onlarla yarışması evet. mümkün, mümkün değildir. Değil. Özel kulluktur bu da. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ayete devam ediyoruz. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Senin Rabbin ondan başkasını ibadet etmemesini etmemenizi evet. emretti.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 Budur yani ola, Tamam. Şimdi arkadaşlar ve bil valideyni İsa'nın iki validenize ne yapın? İyilikte bulunun. Buradaki iki valideden kasıt nedir? Ana babadır. Denirse ki ayette Allah'ın hakkı zikredildi. Doğru mu? Evet. Neydi Allah'ın hakkı ayette zikredilen? Ondan başkasına evet. ibadet etmemesi. Evet. Ana baba hakkı da zikredildi mi? Evet. Derse ki peki peygamberin hakkı nerede? Bu da Denir hakkı. ki evet. Allah'ın hakkı peygamberin hakkını dolay yönden ne yapmaktadır?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 işte metninde yok. Müellif diyor ki sen devam et. Ben buraya elimle yazmışım. Neden? Şimdi orada el-aye diyor. El-aye. Orada yok. Orada olmayabilir. Arapçasında el-ayetü der. Tamam mı? Evet. El-ayete veya el-ayeti diye okursun. El-ayeti diye okursan yani. önünü neyle tamamlayacaksın? İlâ ahiril ayeti diyebilirsin. Veya ayetin sonuna kadar devam et.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 Onları azarlama, onlara hoş söz söyle. Evet. İmma yebulughanna 'indeke al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fe la taqull lehuma uff ve la tanharhuma ve diyor. Ayet buraya kadar. Senin yanında onlardan biri veya her ikisi ihtiyarlık çağına gelirse, sakın onlara of deme. Ve onları azarlama. Onlara güzelce ne yap? Hitapta bulun. Arkadaşlar, bu ayet devamı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 Yani ana babaya rahatsızlık veren her türlü sözü anlıyorlar mıydı anlamıyorlar mıydı? Bu ayeti ilk duydukları an. Peki o zaman bir insan dese ki İbni Hazım gibi. Şimdi kıyası zaten inkar eden samimi insan İbni Hazım gibi. Samimiler vardır bazı kıyası inkar. Bunlar samimidir hakikaten der İbni Hazım gibi. Bir insan anaya of değil de püf dese veya buna benzer şeyler söylerse bu ayetin muhatabı değildir. Çünkü Allah of de, demeyin diyor, püf demeyin demiyor diyor. Şimdi biz ne diyeyim? of bile demeyin diyor, değil mi? Orada bile kelimesi yok. Bileyi biz koyuyoruz meallere. Tamam? Ve la tekul lehuma uffin. Onlar of demediyor. Bileyi biz koyuyoruz. İşte o bileyi bugün kıyası inkar eden herkes bile der. İşte farkına varmadan kıyas yaptıklarından dolayı. Şunu ala kulli hal bu bizim mevzumuz değil. Evet, şimdi devam ediyoruz. Müellif Rahim Allah ne diyor? Ayet bitti arkadaşlar. O ayet bitti. Diğer bir ayet alalım. Yine Allah Teala şöyle buyuruyor. İbadullaha ve la tushriku bihi şey'en. Ee. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak. Yani var. biz ofla püfü ne yapıyoruz? Kıyas ediyoruz. Tamam. Evet, ve ibullaha ve la tushriku bihi şey'en. el aya Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra yine müelif rahimullah diyor ki el-Aya. Yani ayeti devam et. Biz kendimiz tarafımızdan ayetimizi devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ayeti devam etmeden önce tabii burayı biraz anlatacağız. Şimdi başlığımız neydi arkadaşlar? <gülüyor> kitabı Tevhid, Tevil kitabı. Verdiği ayet şimdi ney? Ve ibuddullah ve la tusyiku bihi şey Tevhitte ne aranır? İspat ve nefi. Bu ayette ne var? İspat ve nefi. Nerede ispat? Ve ibuddullah. Allah'a ibadet edin. Nerede nefi? Ve la tusyiku bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak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 diyor ki ve ubudullah la şeyen Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeye ortak koşmayın Buraya anladı ve bil valideyni ihsanen ve biz bil cembi, ve ma inna Allah la Şimdi arkadaşlar Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeye ortak koşmayın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 Buluğa ermeden babası ölenden buluğa ermeden önce ne olacak? Babası ölen birisine ne yapacak? İlikte bulunacak. Bulu'dan önce anası ölen ne? İlikte bulunursan ecrini alırsın. O ayrı bir şey. Ama bu ayetin muhatabı olarak ecrini almaz. Anladık? Neymiş yetim? Huvellezî mâ te'ebûhû kâble an yebluh. Babası ölmeden, şey buluğa ermeden önce babası ölen demektir. Vel <gülüyor> mesakin ve miskinlere. Peki miskin ne?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 ayetin muhatabı olmak isteyen bu türlü insanlara yardım eder. Ve ayette devamında diyor ki: "Vel-carizil-kurba vel Yakın ve uzak komşulara iyilik edin. Caril-junub, carul demek. Junub dedik, değil mi? biz geçen derste anlattık, uzak. Ve sahibi bil cemb. Yani yanınızdaki sahibinize de ne yapın? İyilikte bulunun. Peki, yanınızdaki sahibiniz ne demek arkadaşlar? Bu ihtimal Arap dili edebiyatına göre ihtimaldir. Denmiştir ki yanınızdaki sahibiniz yani eşiniz. Eşinize iyilikte bulunun.